Bismillahirrahmanirrahim. İn ahsan tum ahsan tum, lâ afusikum. Vâin asa فإذا جاء وعد الآخرة ليسور وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما biru ma'alatudbira ahsantum ahsantum li anfusikum wa in Fi izajaa wa'adul aakhirati li yusoojuhakum wa li adhulul masjidak ma duxuluh وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ Və in gudum gudnam, və İnne, haza al Qur'anı yehdi lil latihia anqob. Vebşirül müminin yaman. أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Ve yedu sa. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان كان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا Jaln alayla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 kim olabilir? Şey... İyilikle kötülük bir In... sen, kötülüğü demcil... en güzel tarzda uzaklaştırınca bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi şey... candan sıcak bir dost Fassalna oluvermiş. Ama kötülüğe demcil... karşı iyilik kastetir. Ancak sabredenlerin karıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların karıdır. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni döterse hemen Allah'a sığır. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi mükemmel darzla bilir. Ve nukhricu lehu yevmel qiyamati kitabeyyel qahu manşura. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك يقرأ كتابك يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان طائره في علق ونخرج له يوم القيامة كتابي القائم شورا يقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا منه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدى Tedi li nefsini ve ma zla f inna ma yazl'u alayha وَأَنَّ الظِّلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَظِلُّ عَذِيرَةٌ وَزُرَاقِرَخْرَ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Ben tadam fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man ma عذبين حتى نبعث رسولا، ولا تزروا وزرتو زراء أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.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 Evet Enes Hüika kardeşimiz Arnavutluk'tan geldi. İsra suresi 7 ila 15. ayetleri okudu Enes kardeşimiz. Evet Enes Arnavutluk'ta sen Kur'an'ı öğrendin. İlk sana kim öğretti Kur'an-ı Kerim'i? Ben normalde küçük yaşlarda başladım Kur'an öğrenmeyi. Ailem yardımcı oldu çok. Küçük yaşlarda onlar da benim hafız... Olmamı, olmanı, olmanı istiyorlardı değil mi? Iste, istiyorlardı çok. Evet. Yani. Üç yaşlarında ben küçük sureleri ezberlemeye başladım. Üç yaşında. Evet. Hayır maşallah. Ne kadar güzel. Yani, e, en Son Cüzün, Ahmed Cüzün sureleri e, ezberlemeye başladım. Sonra biz gezi için babamla ve ein, e, annemle geldik İstanbul'a. Evet. binde. E, evet. Buradan bazı Hatim ...kasetleri kasideleri evet, aldım. Aldım. Abdülbasit, Abdü Samet. Evet. Yani Murattal e, yani tertil bir şekilde öyle bir okuyuştan aldık. Normalde Anavullaha döndüğüm zaman dinlemeye başladım. Evet. Yedi 7 yaşlarına kadar. Sonra ezberledim yani Allah'ın izniyle Dinliye dinliye. Evet. Ay maşallah. Hani mucize çünkü Allah yani istiyorsa her şeyi yapıyor. Ben de kendim yani bilinçli değildim. Mesela 7 yaşlarına geldiğim zaman yani ezberlemiştim. Böyle mesela düzenli değil. Yani dinleyerek mesela oynuyordum, dinliyordum.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 Taklid etmeye çalışıyordum. Evet. Ama da daha vermiyorsaniz sesin. Taklid etmeye çalışıyordum. Ama normalde Abdus Samet bir zirve. Yeterince sesin. Sence Abdus Samet mi zirve? Mustafa İsmail mi? Mustafa İsmail de zirve. <gülüyor> ama ses. Yani tişlikte sesin. Anladım. Yani sesim, ses, ses, tiz kullanma cinsinden. Evet, ama kratice sana evet, Mustafa İsmail zirvede değil mi? Evet. Mustafa Kesinlikle. İsmail. Sonra ben onu taklid etmeye çalışıyordum ama nefeste problem vardı. Evet. <gülüyor> bir de ses de yani zorlanıyordum. Sonra bıraktım. Normalde. Evet. Sonra bazı okuldaki bazı öğretmenlerle yani ilk e, onlar bana Mustafa İsmail'i tanıttılar. Evet. O zaman ben dinleme başladım. Yani mükemmeldi. Ama Mustafa İsmail'in sesi daha sakin yani daha yani, e, aşağı notalarla evet. e, yani okuyor. Aşağı notalarla e, okuyor. Peş notalarla. Evet. evet. Tiz de var ama yani Abdüsehmet'e kadar değil. Evet. Evet, çok sevindim. Hani orada makamlar yani hmm. biraz sevindirmeye başladım. Sevmeye Sevdiğime, başladın. Evet. Sana Sevdiğime. sevdirmeye başladın. Evet, Mustafa İsmail. Sonra ben normalde onun e, kayıtları biraz böyle sesli, biraz yani eski. Ondan evet. dolayı ben Ahmet Naina'yı geçtim. Normalde şimdi e, çok e, meşhur bir e, kari. Ahmet yani, Naina, e, evet doktor. E, meşhur. Onun okuyuşu Mustafa İsmail'e benziyor. Çok benziyor Ama Evet çok benziyor ama yani nameler biraz e, hani... Diciğim şey evet. Hmm. Adlamış o yani kendisi biraz sesi daha düz, düz yani bir şekilde hmm. okuyor. Çünkü müsabaka ismi yani mesela neler çok dalgalı değil mi? evet yani yetişemez yani evet. yetiş kimse yetiş Ekol yani o değil mi evet, zirvede. Evet, zirvede. zirvede. Evet, kesinlikle. Ben, ben benim sesime yani e, onun sesi benim sesime yani e, e, yakın geliyordu. Aynen. Evet. He. Ondan dolayı ben onu çok dinlemeye başladım. Evet. Ama bu son zamanlarda biraz galveş dinlemeye başladım. Galveş normalde dinliyorsun. Normalde hani hmm. gönüllü biraz dokunan bir okuyuş. okuyuş var. Enes sen onları dinleyerek bu noktaya geldin. Peki Arap ülkelerine gidip tilavet kırahat eğitimi aldın mı hiç? Yok normalde Almadın? gittin mi peki? Yok, bir gittim Ar yani Kuveyt'e mesela gittim. Gittin. Ee, yarışmaya katıldın değil mi? Evet. Nerede olmuştu o, Kuveyt e o yarışma? De, Kuveyt'te. Normalde yarışma. ben de Mısır'da katılmıştım. Küçük yaşlarında. Yani tilavet, tertil için. Orada kazanmıştım. Birinci lig. Mısır'da? Ama Mısır'da. Tilavet 7 yaşındayken. Küçükken, 7 evet. yaşındayken tilavet dalında evet. birinci oldun Mısır'da. Mısır'da. Nasıl oldu bu? Evet. Enes. Normalde 2002'de yani çok <gülüyor> yani, çok, evet, yani yani çok hmm. uzun zaman oldu. Ben de Küçük, çok hatırlamıyorum. Küçükler kategorisinde oldu değil mi o yarışma? Yok normal yani şeyden. Yani kendi yaşıtlarında değil mi yani? Yok. E, mesela orada hem büyük Evet. E, kadrolar bile hem de küçükle. Ama yani e, düz okumadan benim e, bu tarzda değil. Anladım. Normalde mesela değil de düz diyorsun. Evet, ha, tertil düz, yani, okuma evet. E, namaz, kurallarını anladım. yani önsemeyen, önseye önemse yani, önemse. E, Öncelikle evet olmadan kuralları. okunan evet. okuyuş diyorsun. Tevhir, yani namazdaki gibi. Evet, tecvid kurallarıyla yani tahkik, tahkik. okuyuşum. ...makamlı değil ama tahkik, Düz, evet, tahkik yani e, O dalda birinci oldu. Ol. Evet. Hmm, 7 yaşında birincilik diye e, bir evet, ödül evet. aldın. Mısır gibi bir ülkede evet, evet. bir Arnavut olarak bu başarı evet, elde evet. ettin. Evet. Hakikaten gıpta edilecek bir e, başarıya evet, imza atmışsın. Daha sonra da bir yarışma daha oldu Kuveyt'te değil evet, mi? Evet Kuveyt orada. Orada e, tekrarlardan dolayı az önce bahsetmiştin... <gülüyor> evet, yani... Ayetlerde geri dönme, madem. geri dönüşler, evet, tekrarlardan yani. dolayı puan, puan kırılıyor ve yani ne de. yazık ki el ediler seni. Evet. <gülüyor> Eğer tekrarlar olmasaydı belki orada da ilk üçe girecektin değil mi? Allah'a emanet olun. Tabii evet, yarışma da evet. yarışma anındaki psikolojik durum, yorgunluk, evet, yani. sesin yapısı, Sesini, evet, küçük ya bir de. hata yapıp yapmama çok etkili. Ama e, gerçekten evet. hoş bir okuyuşum var, etkileyici bir okuyuşum var evet. Allah razı olsun. Evet, evet, evet. Şimdi Enes bir ara verelim inşallah Kur'an Vadisi'ne. Aradan sonra tekrar e, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Tamam, Değerli Burç efendim. dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. <Sessizlik> Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Kur'an Vadesi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyouz burç çefen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 Yani şeyde var yani bir söz e, kuran Mekke'de inmiştir. E, İstanbul'da Mısır'da yazıldı. Yazıldı. Mısır'da, Mısır'da okundu. Mısır'da yani, okundu hakikaten. <gülüyor> normalde ses olarak Mısırlılar önde. Evet. <gülüyor> Ve Türkler yazma tarzı. Yazmada önde <gülüyor> ama i̇kinci, son yıllarda Türkiye'den de artık birinciler çıkmaya Esan, başladı en az. Ben Enes. mesela benim kanalım Esan <gülüyor> Evet. Tarzı mesela Türkiye birinci Değil mi? Evet, dünyada çok çok güzel okuyan ezanlar evet, yani. hakikaten. Şimdi ne? Programımızın ikinci kısmında Hı. Bu makamlarla ilgili örnekler verelim mi ayetleri üzerinden? Tamam mesela. Hangi makamdan başlayalım Hı. önce? El, i̇lk önce beyati. Beyati, beyati makamla makam, başlıyor yani, zaten Kur'an-ı Kerim değil mi? Evet Mesela bütün uykuyuşlar beyati makamında. Bir bitirirken de aynı, aynı şekilde evet. beyati bitirilir. billahi Mesela euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tersin. والذاريات ذروا فالحاملات mesela böyle ama evet. her makamın şeyleri var yani sual sötemiz so mesela soru soruyorsun. Soru, soru. evet cevap ama yani bir uh, soru, cevap, soru cevap. soracağım soracağım değil hmm. notalardan onlar da ama cevap tamam. mesela والذانيات يذرون فالحاملات وانقرا فالجانيات يسرن فالمقسمات امرا انما تعدون لصادق شباب يعني جواب جواب diyor değil mi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 فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِع bu, sual. Javab? Evet. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَادِ Al qaran fel jaliyati yusran fel muqassimati Bu cevap Cevap oluyor Cevap yani Ama normalde her de değişik stiller var Mesela hmm. böyle de bir cevap olabilir Başka bir şekilde de olabilir Mesela değişik yerde mesela notalar... Mesela mesela, mesela. yapalım. Wadhaniyatizur <gülüyor> Rastın cevabı oldu evet. değil mi bu? başka bir stil yani tamam normalde başka bir makam sika makam sega seyah diyoruz evet, yani Araplar <gülüyor> akşam, sika diyorlar evet. evet bu biraz çok e, nameler var Bir bir e, sesin titremesiyle yani e, ortaya gelen bir makam onu da örneklendirelim tamam. bismillahirrahmanirrahim ve <Gülüyor> zariyat فالحاملات ينقرفالجانيات يسراقفالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع. أبو يعني سؤال Seyghah makamının sualı oldu. Cevabını cevabım. verelim. Evet. <gülüyor> Cevap oldu evet. Sekah makamının <gülüyor> sual makam. ve cevabını <gülüyor> yaptık. Şimdi Hicaz makam. Hicaz makam yani Türkiye. Türkiye'de yaygın <gülüyor> de, olan makam, tabi, makam değil. Tabii, bir de Nilahilerde daha çok. Hani evet. bir oyuna bir makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'zâriyâti <gülüyor> zevâ فالحاملات وقرا فالجانيات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع Sual tarzı. Sual tarzı mesela sonunda La Mesela sanki sorduğum gibi. Sual yani sanki soruyorsun sonra cevap veriyorsun. Ve <Sessizlik> al dhaniyatı dharuan Fal Fal İsmat emredin, inmat uğduun lançadil. Şu bu cevap yani. cevab oldu ne? Evet. ve cevap oldu. Şimdi nihavend biraz yani hem üzgünlük ve hem de oynadır biraz evet. yani şey. Hoş bir makam oldu. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا تُوعَدُونَ Bu soru mu oldu Niyahmet? Soru? Şimdi tize çıkacağız. Biraz <gülüyor> uzaklaşalım <gülüyor> o zaman. <gülüyor> cevap. Dura bütün havendi. Evet, Şimdi Saba makamı. sonra Saba'dan Acem'e geçelim. Çünkü Acem Saba ile gidiyor. Tamamlıyor bir evet, tamamlanıyor. Evet, tamamlanıyor. Bir de e, Ciharka, Çarga makam, Çarga makam geçeleyim sonra. Saba yani <gülüyor> <gülüyor> üzüntü yani ve mesela e, Saba eee zamanlarında koların evet, Biraz daha pes okunuyor değil <gülüyor> mi yani? <gülüyor> daha pes. <gülüyor> duygulu. Evet, daha duygulu mesela. Üzün var dedi. var, ağlatıcı, bir var. Bir de mesela Çarga makamı da çok yani gönlün titreten titreten e, etkilenen mesela ben de çok du duygulanıyorum Acem ben çargama makamında çok du duygulanıyorum evet. yani enes güzel olunca mesela. hepsi duygulandırıyor evet, ama bu makamların dediğin gibi ayrı bir hususiyeti var sanki evet, değil mi evet. insanın bam teline dokunuyor adet evet evet şey sabahdan başlayalım bismillahirrahmanirrahim والذاريات ذروا فالحاملات والقرى فالجاريات يسرا فالمقصات امردن ان ما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَعَاقِبَةٌ جَوَابٌ وَعَجَمٌ فَالْحَامِلَاتِ وَقِرْنَ فَالْجَانِيَاتِ عُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا İnna matu'adun la sadiq, ve inna dīna la waqir. Şimdi acaba cevap bu normalde sabah cevabım mı? Ödül etti, ödül etti. Bu ajam bu kam? İn namatu adun la sadiq ve inna din la Bu ajam mı Şimdi cihar ka, çarka, ve ajam yani. Benziyor um, tamam mı birbirine? والذانيات ذروًا فالحاملات وقراً فالجانيات يسراً فالمقسمات أمراً إنما توعدون لصادقاً وَإِنَّ الدِّينَ Bu ne malek soru tarzlarım? There. <gülüyor> Mh-hm, <gülüyor> <gülüyor> İneme tudusaku inıyor <gülüyor> Sonra başka makamlarda var hani ara mesela kurdi kurdi yani acemin bir parçası e, sabah ile yani bir birleşme <gülüyor> Ama ben çok o, o seslere çok gidemiyorum yani bulamıyorum Sen çaga bulmak çok zor.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 Bunlar mesela Mustafa İsmail çok yapıyor. Mesela bu beyatının e, bu da bir cevap. Yani mesela genellikle bunlar. Hı hı. Belki hani bu profesyonel değil nasıl diyebilirim. Mesela e, ses. Amatör ruhla mesela. diyorsun. Ama, hı. Okuyuş tarzı mesela. Notalarla değil. Mesela ben de e, öğrenmediğim notalar da. mesela hı hı. O, dinleyerek falan. Evet. Hafızlık var mı? Evet. Hafızlık da yaptın. Evet. Kaç evet. yılda yaptın hafızı? Ben dedim yani beşim <gülüyor> Beş yaşında bitirdin <gülüyor> mi? Yok yedi yaşında. Yedi yaşında bitti evet, hafızlık. Bitti. Ha, sen hafızlık dalında birinci oldun Mısır'da. Yok hafızlık değil, okuma. Okuma değil evet, mi? Evet okuma. Yüzünden okuma mı? Bakarak evet. okuma. Evet. Okuma. evet. Ha, tamam. Ya mesela bir parça hazırdır Tamam. Rapid. Okuyorsun ona evet. tilavet ediyorsun değil mi? Evet. Hafızlığı yaptın 7 yaşında bitti. Maşallah evet. ne kadar güzel sen... ya. E şu an nasıl sağlam mı Evet sağlam elhamdülüyor Yani elhamdülüyor. öyle bir sıkıntı olmuyor diyorsun. Sürekli tekrar, tekrar ediyorsun. Her, her gün üç yani. Her gün Selin. üç oku evet. okuyorsun. Evet yani dinletiyorsun kendini. Böyle ehli Kur'an'dan yani böyle yani Kur'an'ın ehli ehlilerden yani böyle bir elbirleri. ifade var mesela üç yüz'dan e, mesela böyle bir tekrar olursa her gün evet. güzel yani e. E, sağlam tutun. Unutmamak bilesin. için evet, umur, umur. asgari günlük 300 evet, okumak gerekiyorduysun. Yani mutavası, Hı -hı. yani. Vasat, vasat olanı o diyorsun. Evet. Hmm. <gülüyor> Çok güzel. Mesela dört de beş ama yani, yani ortası, ortası iyi yerli. Yani Mesela üç hiç tekrar etmeyen de var. Mesela onlar kabedmiş çünkü normalde bir uh, yük en büyük yük yani. en büyük emanet. Emanet, yukarıda <gülüyor> dedi. Yani yukarıda geçtiğimiz in aradına Yani ben biz Allah diyor yani bu emaneti bütün dağlara verdik samava da verdik, verdik. Evet. yani hepsine verdik ama kimse taşamadı saçmak istemedi hatta istemedi. sadece insan taşabilirdi ama cahil. insan ne kadar cahil aciz cahil evet. aslında Eşim. evet unutmamak için diyorsun günde 300 okuyorum evet, yani her gün ben de hani şey onlar olarak bütün hafızlara aynı esprim. şeyi tavsiye ediyorum diyorsun evet, yani. Unutmamaları Şeyli, için unutmamaları değil mi? Unutmamaları yani, in ortalama inşallah. 300 okurlarsa evet, da unutmazlar zaten. Evet. Inşallah. Peki okulda, sınıfta, derste, Kur'an dersinde de okuyor musun? Böyle evet. hoca sana Enes bugün hadi bakayım bir aşişerif dinleyelim evet, senden yani. diyor mu? Evet. Hoca da maşallah. Yani, e, Hamza bize, Hoca değil e, mi? Hamza Bilgücü. Çok evet. güzel. Yani sesi var Allah razı olsun. Evet. O da okuyor. benim yani, biz de bazen okuyoruz. Hani elhamdülillah. <gülüyor> evet. Maşallah. Derste yani. de okuyorsun. Evet. Yani. Okulda, camide, cuma namazlarından evet, evet. önce de okuyorsunuz. Okuyoruz mesela. bir şey var yani 3-4 kişi evet. de başka kişiler de var yani orada okuyan. Malezya'dan mesela, bir kardeşimiz evet, vardı daha da önce var, geldi. Güzel. Türkmenistan'dan bir evet. kardeşimiz vardı. O da yani. Sen varsın. Başka, daha, da, başka. Hamza hoca var. Hamza yani. Hoca zaten hocanız. O evet, da var. Yani. Ee, dönüşümlü olarak okuyorsunuz. Evet, cuma de, günleri o, özellikle evet, değil mesela, mi? ayda bir defa mesela geliyor. Yani evet. Kişimiz, mesela. evet. Peki böyle İstanbul'da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 ...çok güzel bir insan... ...yani Peygamber Efendimiz de söylemiş... Güzel ...ne kadar yani. güzelmiş... ...mesela ben de duygulanıyorum mesela... ...böyle bir Fatih olmasaydı... ...bu şehir yani kimlerin kimler? olacaktı ...biz mi? burada olacak mıydık? ...bu ezanlar olacak mıydı? Evet, yani. Kur'anlar okunacak mıydı evet, bu şehirlerde yani. değil mi? ...gerçekten mesela İstanbul... ...yani ne mesela, kadar Allah razı olsun desek evet. Fatih Sultan Mehmet evet, evet. gibi... ...büyüklerimize, ecdadımıza... ...gerçekten mesela ben duygulamıyorum mesela... Evet. ...o zamanlar aklıma geliyor... ...şöyle bir tarihte yolculuğa çıkıyorsun evet, yani... yani. Bazen Fatih işte. ne büyük evet. ne koca bir yürek varmış ki evet. bu koca şehri o kadar insan fethetmek istemiş ama yani biz de nasıl mesela yuvamış. şimdi yani siz de Allah'ın izniyle Enes bu okumalarınızla bence siz de gönülleri fethediyorsunuz biliyor musunuz? Evet. <gülüyor> Peki Arnavutluğa gittiğin zaman da okuyor musun camilerde? Evet yani. Kerim? Evet okuyoruz orada Hiç yani. çekinmiyorsun değil mi? Hadi bir evet. Kur'an oku dediklerinde hemen okuyorsun. Yok okuyoruz yani, yani Çünkü mesela, yani hafızlısı. ben de zaten <gülüyor> bizim nasıl ruh gibi ha. mesela Kuran'sız okum yaşamak falan yani bizim yani Kuran'sız okumak sus, benim susuz heh, aç kalmak daha, gibi değil evet, mi? Aç kalmak, Aynı susuz, belki daha kötü mesela, Kuran'sız yani, olmak, susuz ve aç kalmaktan daha kötü, de dediğin bir doğru. bir şey tecrübe anladığım mesela bir gün e, geçen kış, yani bir sene önce sesim gitti, hiç gitmemişti daha önce ama ben normalde evdeyken boş mesela, dururken falan, hiç gitmez. Yani e, okuyorum mesela falan, mesela evet. böyle Gaza geliyorum, okuyorum. Evet, bağırıyorum. Ama bir hafta hani çıkamıyordum sesini. Sonra insan yani gerçekten anlıyor mesela e, ne kadar değer olduğunu. Yani ne kadar e, değerli olduğunu anlıyor. Allah'ın yani, verdiği yani, en önemli evet. emanetlerden biri. Bir şey gibi oluyordum sanki şey, yani şeyim, yani konuş konuşamıyorum. <gülüyor> o kadar kötü hissettiğim evet. ki. Evet, bir defa mı oldu bu ses evet, kısıtlı ve bir hafta, bir hafta sürdü. Bir hafta sürdü. Okuyamıyordum gerçekten. Allah. Okumak istiyordum. Allah. Çıkmıyor dedik. değil mi? Elhamdülillah Sesin ya Rabbi. de kıymetini bilmek lazım evet, o zaman. Tabii. Değil mi Rabbimize? Ne kadar şükretsek azdır. Evet, Her yani. şey için şükretmek, ses nimeti için şükretmek, bize Kur'an'ı muhatap kıldığı için şükretmek, evet, Kur'an okuyabildiğimiz için şükretmek, namaz kılabildiğimiz için şükretmek, mümin olabildiğimiz için şükretmek evet, evet. değil yani mi? Biz çok yani nasıl diyebiliriz? Ne kadar nimeti saysak bitmez. Evet, maalesef yani bu kadar biz mesela bu nefes aldığımız zaman mesela ne kadar alıyoruz yani mesela bir günde bir mesela Binler. bir de mesela biyoloji bilen insanlar mesela ne kadar yani hassas bir şekilde hayatılmış mesela evet. bu uh, uh, nefes, sistemi, nefes sistemi falan. Mesela ne kadar zor mesela böyle yani nefes aldığımız zaman o yolculuğu bilseler yani insan İş, yani kadar Bir de mesela korkuyoruz her zaman Allah böyle dua etmemiz lazım, onun rahmetiyle bizim, yani kıyamet gününde bizim yanlışlarımızı rahmetiyle baksın, anlatayım. Yani yani Adaleti yani, ile anladım. değil. Adaletiyle adalet ile olsa. Birçoğumuz gideriz. Cenni, değil mi? Allah mağfası. Ama rahmetine evet. Rabbimizin sığınıyoruz ki cennete gidebilelim değil evet. mi? Rahmeti Ahmetiyle. olmasa neredeyse Mesela imkansız dediğin evet. gibi biz Ve biz... öyle düşünüyoruz ve inanıyoruz ki O günde rahmetiyle Aynen. muamele Aynen. edecek Aynen. Rabbimiz Aynen. Ki Aynen. cennete giden kulların Aynen. da sayısı Aynen. artabilsin yani değil Aynen. mi? Aynen. Evet Enes Hüika kardeşim e, Hoş bir Kur'an vadesi yolculuğu oldu bugünkü yolculuğumuz Sana çok teşekkür ediyorum Bu genç yaşta küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişsin Hıfız etmişsin Güzel bir yolculuğa çıkmışsın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 Hıfzını, muhafazanı, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş olmanın getirdiği şefaat hakkından biz de nasiplendirirsin inşallah. İstağfurullah, amin İnşallah bize de şefaatçi olursun. Zaten biz kendimizi <gülüyor> kurtarıyoruz. Kur'an hani Efendimiz hadisi var ya, Kur'an'ı hıfz eden, evet, evet, yaşayan 70 kişiye kadar insana şefaatçi olacak Allah'ın Allah izniyle. Kendimize i̇nşallah biz de bakayım. Bizi Bakalım de düşünürsün. Inşallah zaten inşallah sonra i̇nşallah. biz hani evet. vefasız ben de değil mi? <gülüyor> evet. İnşallah orada e senden de şefaat bekliyoruz inşallah. inşallah. Evet çok teşekkür ediyoruz Enes kardeşim Allah razı olsun. Evet değerli Burç dinleyicileri bugünkü konuğumuz Enes Hüykar kardeşimizdi. Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıfta okuyor ve Arnavutluk'tan gelmiş ülkemize eğitim için kendisine çok teşekkür ettik. İnşallah bir sonraki Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık.